Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Bir Gariplerin Kitabı programında da temcebeci hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz. Malumunuz olduğu üzere bu programda Kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakabını ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Kıymetli hocam bir önceki programda Esad Efendi Hazretlerinin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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمدين وعلى آله وصحبه اجمعين. Efendim dünya kelimesi lugatta yaklaşmak manasında bir mastardır, yaklaşmak. Yani isim olarak yaklaşan anlamındadır. Ama terminolojik olarak dünya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 İşte... Evet, ayet-i dünya hayatı sizi aldatmasın. Oyun ve eğlenme yeri bu dünya. Oyun diye anlattığımız işte, devlet dairesine memuruz. Para kazanıyoruz, geliyoruz, emek yiyoruz. Bu oyun kısmı dünyanın. Eğlenme de bunun dışındaki boşa geçirdiğimiz vakitler oluyor. Evet. Tam tesisleri bunun bu. Oyun ve eğlenme yeri. Bu dünyanın bir aldatıcı yani... Gördüğü gibi olmadığı... ...kanaatını uyandırıyor. Yani gördüğünüz gibi değil bu dünya. Dikkat edin. Ömer hayatı dünya ile la'ibun ve laib ve lehviyet. Laib, bu günlük işte para kazanıyoruz, ailemizi geçindiriyoruz. Laib o. Lehvi de. Bunun ötesinde boş şeylerle uğraşmak. Artık ne olursa yani... olur.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 niyaz Mısri dünya Mısri'de zindana benzetiyor değil mi hocam? Tabi ondan önce peygamberimiz söylüyor e, dünya sizin ölmü yani dünya bir inanan zindanıdır inanan bir kimse eğer inanıyorsa bu dünya ona sıkısı gelir, baskılı gelir zindan gelir, karanlık gelir eğer bu dünya size rahat geliyorsa, zindan gelmiyorsa sizde iman noksanlığı var demektir hadis-i şerifim mefhumu muhalifi üç aşağı beş yukarı bu. Evet. Yani bir mümin gerçek inanan bir kimseyi bu dünya sıkar. Tam Türkçesi bunun bu. Efendim Niyazi Mısır'ı bu şekilde dünyayı içinden çıkılması kurtulunması gereken bir zindan olarak tarif eder. Hadi Şerif'te de geçtiği gibi. Evet. Peki Esat Efendi Hazretleri Hocam bu dünyayla alakalı neler söylüyor. Yani ondan bahsedebilir misiniz? Efendim, Esad-ı Erbil'i hazretleri Kudüs'e'si ruh, Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın almıştır. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفِسَهُ اَمَّا لُهُمْ مَا اَنْفِسَهُمْ بِأَنَّ لُهُمُ الْجَنَّةِ Yani mallarını verdiler, canlarını verdiler ve karşılığında cenneti satın aldılar. Can ve mal. Bu ayet-i kerime hakkında Esad Erbli Hazretleri diyor ki Te'mini asayiş dünyeviyeye ve ihtiyacat-ı maddiye-i cismaniyetin bezlü nüfus ve emmal ile husulü ne mertebe müsellem ise, zikrettiğimiz ayet-i kerime gibi, edille-i katı'a ve berahini satı'a ile sabit ve müberhendir. Ki saadet uhreviye ve selameti sermediye, namusu, adalet ve kıstası keramet üzere tesis buyurulmuş olan şeriat-ı garra-i ahmediye ve Hakikatin i muallâ mustafeviye, itina ve enfüs ve emvalle, emval-i müteallik, bir cümle evamir ve tekalifi ilahiyeyi iska ile imkan pezir olacağını düşünsünler. Yorumunu yapar. Bu bu şekliyle, dünya ile ahiret mutluğunu klaslayarak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 kendisinin dünya lezzetlerine göz yumduğunu şu ifadelerinden anlıyorsunuz. Yani Esad el-Bey Hazretleri dünyaya gözünü kapatmış. Esad ezgenju ozlet bo dardi hiç benişin. Çeşüm ümide hud bend ez maqtemile zais. Ne demek hocam? Efendim diyor ki Esad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 zamanlılıktan, zamansızlığa götürülecek hazırlık yapma zamanı. Evet hocam. Yani dünya hayatının lezzetlerinden işte Esad Efendi Hazretleri bu şekilde dünya hayatına göz yumarak ahireti tercih etmiş oluyor. Velel ahiretu hayru leke minel ula yani ahiret hayatı dünya hayatının yanında dünyaya göre daha değerli Böyle bir kıyaslama yaptığı zaman Esad Efendi Hazretleri, e, kıymetli hocam, bu dünya hayatı ile alakalı, yani dünyayı ahiretle kıyasladığımız zaman e, neler söylenebilir? Evet, yani, gerçekten de dünyada asıl olan iyiliktir. İyiliği Esad Efendi farklı bir şekilde değerlendirir. Mütehharrim-i İslamiye ve milleti muazzamayı Osmanlı'nın saadet-i dünyeviye ve selamet-i uhreviyelerini kafil ve birçok hakâiki huda pesen daneyi şamil tab ve neşrine himmet buyurulmuş olan Ceride-i Ferideleri manzuru Basra'ya teşekkür ve iftihare dervişane oldu diyerek yapılan Hayırla neşriyatı tebrik ve teşekkür etmenin iyilik ve takva üzere yardımlaşınız ayeti celilesine imtisalen e, bir e, incelik e, gereği olduğunu söyler. Yani bu dünya hayatında yapılan hayırlar, e, iyilikler evet. Evet. E, bu ahiret için bir yatırım. Hepsi e, bir yatırımdır. Evet. Hayır amellerinin hepsi. Dünya hayatında sık sık vurgulanan istikbal endişesi sözü ise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 Evet. 234 dipnotla vermişiz Fethi Suresi 11. Ayet-i Kerime bizim adlarımız ve ailelerimiz meşgul etti Ayet-i Kerime'si gereğince mazeretlerinin dinlenmeyeceğini söylemekte bu ayetin ara sıra iki satır olsun muhareratınız vazgeçemeyeceğime iraeyi tarik ettiğini belirtmektedir yani bağlılarına, müritlerine yaptığı bir tav tavsiye de, rica yani bir ne bir... ticaret ne evet. de alışverişin kendilerini Allah'ın zikrinden alıkoyamayacağı kişiler rical vardır. Ricalun la tülhihim <Ses> ticaretun vela beyhun an zikrillah ve ikab salah ve ita-i zekah ayet kerimede, dünya hayatı insanı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 Şeytan düşüllü dünya bileşmiş insanlar dünya bileşmiş ve şeytanlaşmış insanların tesiri altında kalmayın teziri altında kalmayın şeytan cebiliyetine kazanan insanlar var hiç düzgün düşünmezler hep kötülük düşünürler Allah muhafaza biliyorsun evet. çocuk gibi dünyaya aldanıp hayran kalan meftun kalan insanların kulağına nasihat gitmeyeceğini ve böyle insanların gönüllerinin irfansız Allah bilgisi olmadan yaşayacaklarını kaydeder.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 Aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinizden ibarettir. Gerçekten dünya hayatı e, mal. Bakıyorsunuz, ev görüyoruz, elbise görüyoruz, araba görüyoruz. Efendim söyleyeyim, çoluk çocuk görüyoruz. Evet. Efendim söyleyeyim, bağlar, bahçeler, bostanlar, tarlalar görüyoruz. Ağaçlar, yani her şey, bunların her şeyi...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 anlatmış olduğu bir hatıra var. Evet. Bu Kelami Dergahı'nı bir üniversite olarak e, değerlendiriyor. Gelen, giden, orada pek çok e, elit tabakadan da insanlar geliyorlar. Her kesimden insanlar geliyor. Ve oradan feyiz alıyorlar, ilim alıyorlar. Bu Kelami Dergahı'ndan. E, bununla alakalı bazı bilgiler veriyorsunuz e, e, kitabınızda. Dinleyicilerimize konuşuyoruz. E, Dinleyicilerimizle bunları paylaşabilir misiniz? Evet. Mevlana Hazretleri Esad-i Eûz-i Bilemini Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evlâb-ı Sami Efendi Hazretleri Hukuk fakültesini bitirince Muhterem Babası Adana'da Mücteba Efendi bir mektup yazıyor. Evladım Sami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 Daha sonra tabii bitirdiği zaman hakikaten gidiyor şeye. Adana, Adana'ya gidiyor ve Adana'da epeyce bir süre de kalıyor. Bir süre sonra Eseri bir hazretleri bir daha çağırıyor, geliyor. Menem'in olayından sonra artık tamamen Adana'ya yerleşiyor. Ve orada dedelerini yaptırdığı Ulu Cami var. Ulu Cami'de Sami Efendi Hazretleri dedelerinin dedelerini yaptırdığı caminin altında Kendi dedelerinin 1500 yıllarında ölmüş, Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda yaşamış, Ramazan oyla, o, oğulları, beyleri var. Sami Efendimiz'in dedeleri onlar. O evet. cami yaptıran, Adana Ulu Camsini yaptıran da onlar. Evet. Sami Efendimiz o camide uzun yıllar sohbet etti. Yani orada hizmet etti o camide. Evet. Bir gün işte 1938'li yıllar galiba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 yani büyük bir insanı samife nazileri. Bakın görüyorsunuz. Tarikata girmeyi ikinci üniversite, manevi üniversite olarak kabul ediyor. Yani kafam üniversiteye gitti, olgunlaştı. Şimdi tarikata giriyorum, gönül üniversitesi, tasavvuf üniversitesi. Şimdi de kalbimi olgunlaştırıyorum der gibi adeta. Evet. Ya. Met hocam Esat efendi Hazretleri tabii Anadolu'nun dışında da pek çok müridi var. bu Kalvet de bunlardan bahsediyor. Kalvet, kelami dergandan hatıralarda. Bu Bosna'daki bu İhvandan Esad Efendi Hazretleri bahsederken bir hatırasını naklediyor. Bunu dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim. Tabii. Bosna'da Şeyh Esad Erbili Hazretleri'nin gönderdiği halifeleri vardır. Diyor ki kendisi konuşma sırasında Esad Eribli Hazretleri geçen sene konuşma 1925'e yapılıyor. 25. Geçen senedenine göre 1924 senesinde Esad Eribli Hazretleri diyor ki halifelerimden bir tanesini bir mektup ve selamlarımla Bosna'ya görevli olarak göndermiştim. Bu halifem şimdi Sarajeva'da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 faal halde bir dergah var. Yani o zamanlar tabi işte bir dergahdan var Pek çok gayrimüslimi o dergah kendine cezbediyor, çekiyor. Ve aslında İslam asla propaganda yapmaz. Yapmadığı halde en çok ihtidaya, hidayete mazhar olan din yine İslam'dır. Hala günümüzde de öyle değil mi hocam? Günümüzde de. Müslümanlarlık keşkilatı bizde evet. yok. Hep Hristiyanlar da var.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 Eğer olmazsa ebola virüsü atılarak oranın insansızlaştırılması, sömürülmek üzere. Bu gibi tehlikeler gözüküyor. Allah bu bazı dünyasının şerrinden Müslümanları korusun diyelim ne diyelim. Şu anda diyor Esad Erbil Hazretleri, Bosna'da iki veya üç bin kadar isvanımız var. E orada zikir çekiyorlar, orada vazife yapıyorlar. Yani günümüzde de hocam bu İslamofobia var, İslam'ı kötü gösterme çabaları evet. var. Buna rağmen yine en hızlı yayılan din yani İslam. Yani yine evet. İslam böyle. Tabiata fıtrata uygun anlaşılabilir bir din. Evet, burada izin verirseniz bu divanında Esat Erbil'i Hazretlerinin divani Esad'ında bir rubayisi var. Onu tevherken e, okumaya arzu ediyorum. Buyurun hocam. şehir tahtı fena dur bende efermanı mevlana mehî özge bacadır mazhar-ı ihsanı mevlana nazargah-ı khodadır menba-ı iman-ı ikandır mataf-ı aşikandır sahâ-i meylânı mevlana kemâli kâmurânîdir cemâli câvidânîdir sirâc-ı Ruhu Rahşan-ı Mevlana Korulsun sağ gari saki İçilisin şerbeti baki Bezetsin cümle uşakı Kadeh Nuşan-ı Mevlana Koşar şem-i şevistana Fedayı cana pervane Gelince saf devrana Küleh puşanı Mevlana Zaman şadi zemin gülşen, Kulüb-i sahikandır şen, Edip herküşe-i ruşen, Mehitaban-ı Mevlana. Olur, Habli emel mümted, Makam-ı manevi emced, Ger olsa gâh gâh, Esad gönlü mihman-ı Mevlana. Mevlana'nın,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 Mevlana aşkı ve sevgisi pirimiz Esad Eribli Hazretlerinde de mevcut ve Mevlana Hazretlerini öven bu şekilde bir şiir yazmıştır. Ya. Evet hocam. hocam da sağlık. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyenler bir programın da bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.